Evet. Ee, zekatla alakalı, Şimdi şu şekilde e, e, e, tarladan kalkan bir mahsulün e, emek çekerek, yani böyle elimizde sulayarak emek çektiğimiz zaman yüzde yirmi verildiğini biliyoruz. Evet. Veya işte tuzdan bayırdan kalkanın da yüzde onuzun olarak verileceğini biliyoruz. Evet. Ama mesela benim araba aldım, borcum var. Bu yapılan masrafların haricinde bu masrafa düşmem gerekiyor mu? hani düşmeden mi vereceğim? benim hani tarla yaptığım masrafın haricindeki masraflamı düşecek düşecek mi? miyiz yani borçlarımı düşüpten vereceğim düşmeden mi vereceğim pekala yöneltelim hocamızı inşallah size de hayırlı e, ticaretler diliyoruz Şimdi, Fukan Bey, bir adamın dinen e, sorumlu olabilmesi için zekat vermekle bir temel ihtiyaçların dışında nisap miktarı olacak temel ihtiyaç nedir ki yani borçlara harç Yeme, içme, giyinme, kuşanma, ulaşım, sağlık gibi bütün ihtiyaçların çıktıktan sonra nisap miktarı malı varsa ondan zekat verecek. Evet, Toprak hocam. mahsullerinde Ebu Hanife'nin dışındaki müştehitlere göre nisap miktarı 5 vers, yani 650 kilogramdır. Dolayısıyla e, borçlarını ve temel ihtiyaçlarını çıktıktan sonra bunun zekatını verecek. Bu altın içinde böyle e, koyun, sığır, keçi, efendim deve, fakat ticaret eşyası içinde böyle. Yani temel ihtiyaçlarının ve borçların çıkacak. Hanefi mezhebinde borçların çıkacak. Şafilerde borç zekada etkili değildir. Yani bu durumda arabası için ödediği borcunu da bu gelirinden düştükten sonra evet. masraf olarak görecek yani evet. bunu bir nevi.